Özge Horasan. Merhaba Özge. Merhaba Özge. <gülüyor> ee, Özge, Satsuma adlı yüzde yüz pamuktan üretilen kumaşlardan e, giysi diktiğin aslında ve bunları e, bitkisel boyalarla boyadığın bir marka evet, değil mi? Evet. <gülüyor> Öncelikle hem seni tanımak istiyorum ben hem de Satsuma nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Neler yapıyorsun? Bunları merak ediyorum. Peki şöyle başlayayım ben Özge hı hı. İzmir'de Seferhisar'da yaşıyorum son 3 senedir ondan önce Ankara'da yaşıyordum. Üniversite hayatımda Ankara'da geçti Hacettepe biyoloji mezunuyum ve botanik alanında master yaptım. Fakat akademik alanda devam ederken sonra direksiyonu kırdım hı hı. <gülüyor> vazgeçtim daha sosyal ve sanat içerikli işlere giriştim. Ankara'da bunun için bir süre bir şeyler yaptım sonra İzmir'e taşındım. Bir süre ne yapsam arayışlarında bulunurken dikiş dikmeyi çocukluğumdan beri biliyorum. Bitkileri de bir süredir tanıyorum. Sonra şans eseri doğal boyama diye bir şey olduğunu aslında biliyoruz. Bu kök boya denen şey halıların eskiden böyle boyandığını falan. Ama unutmuşuz tabii ki. Yani hayatımıza çok olmadığı için evet, aslında. Evet. İnternette karşıma çıktı ve bir anda böyle hani ampuller... Hmm. ...parladı kafamda, neden ben bunu yapmıyorum... ...yapabilirim, bu konuya... ...hani bitkiler konusuna hakimim, işte... ...kumaşlarla daha haşır neşirim falan. Sonra denemelere... ...başladım. Ee, doğal boyama konusunu araştırdım. Ee, bitkilerin kimyası... ...işte hangi moleküllerin... ...nasıl boyayabileceği falan... ...o konulara biraz girdim. Yaklaşık... ...altı ay falan bununla geçti. Yani denemeler, hangi bitkiden ne renge elde edebilirim... ...hangisi... E ...daha iyi sonuç verir hangisini kullanamam. Pamuk kullanmak istedim. Bu arada yani aslında senin biyoloji okumuş olman... ...botanik master yapmış olman... Yani ...böyle şey bir katkısı oldu tabii hiç. Yani master hiç yaparken olsa. böyle bir şey olacağını düşünmemiştim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Tamamen farklı bir alanda <gülüyor> kullandım. Ve şöyle komik bir şey var... Ee, üniversitede ikinci sınıfta organik kimya diye bir ders var. Hı. Ve ben onu çok zor verdim. Yani dördüncü sınıfı bitirdim. Mezun olacağım. Hala yaz okulunda onu alıyorum. <gülüyor> yani master'a başlayacağım. O yüzden başlayamayacağım neredeyse. Ve sonra zar zor verdim. Ee, i̇şte yıllar sonra bu işe giriştiğimde kullanmam gereken... En önemli şey organik gimeği oldu. <gülüyor> evet. yani işte İyi ki vermi, yani vermiş, pes ya? Yani. Her zaman bu tip küçük <gülüyor> şakalarla karşımıza çıkıyor. Ee, sonra işte doğal boyama konusunu böyle altı aya kadar falan deneyerek, yanılarak, işte yorularak falan kurcaladıktan sonra oturttum. Yani anladım Hı -hı. tamam işte şu bitkileri kullanacağım. Hikaye çok hızlı girdi mi devam yani, Bu devam <gülüyor> edebilirsin. Tamam. Yani merakla çünkü yani şu an aslında şaşırarak bakıyorum altı ayda o kadar bilgiye edinmiş olmak denemeye. Ama çok oldu. çalıştım yani sürekli Öyle sabahtan akşamya başka hiçbir şeye zaman ayırmıyordum. Bir de işte izole yaşayınca insan yani bütün işte sosyal çevremi Ankara'da bırakıp sonra İzmir'e geldiğimden. O da bir dönüm noktası olmuştur. Yani evet zamanımı harcayacağım bu konudan başka bir şey görünmüyordu zaten Hı -hı. ufukta. O yüzden altı <gülüyor> ay gibi bir sürede çözdüm. Bir de internette zaten doğru aramayabilirseniz her türlü Hı -hı. bilgi olduğundan. Hı -hı. Ee, sonra boyama konusunu çözdükten sonra boyadığım şeylerle ne yapacağıma karar vermem gerekti tabii. Çünkü devam etmeye karar vermiştim yani artık tamam. Yani bu Hı -hı. işi ben sevdim. Ben bitkileri... Kullanarak e, kumaşları boyayacağım ve bundan ne yapacağım? Sonra işte kıyafet dikmeyi sevdiğimi de hatırladım. Yani bu akademik alanda devam ederken falan bunlardan biraz uzaklaşmıştım çünkü. Sonra onu da tekrar hatırlayınca hmm. <gülüyor> ikisini bir araya getirdim. Ve böylece işte diktiklerimi, e, diktiklerimi boyamaya başladım ya da tam tersi de oluyor. Boyadıklarımı dikiyorum. Şöyle önce dikip sonra boyamayı tercih ediyorum genel olarak. Çünkü öbür türlü boyadığınız kumaşlar değerli kumaşlar oluyor. Ve onları hmm. kesip biçerken artıkları kalıyor kenarlarından. Ve onları o şekilde hani artık olarak kenara ayırmak istemediğim için o parçaları. Önce dikiyorum sonra onu boyuyorum. Ama arada parça kumaş da boyuyorum. Sonra onları hani farklı renkleri bir araya getirmek istersem hmm. o amaçla kullanıyorum. Sonra işte başlangıçtan sonra bir yıl içinde artık Satsuma ismini koymuştum işte bir logo vardı web sitesi yaptım işte fotoğraflarını çektim falan yani böyle bir marka halini bir sene içinde getirdim konuyu. Her şeyle sen ilgileniyorsun şu anda değil mi yani evet. işin kreatif tarafı. Evet ve... birkaç arkadaşım işte logoda yardımcı oldu fotoğraflarda yardımcı olanlar var şu an falan. Hı hı. Ama genel olarak her şeyle ben ilgilendiriyorum. Ne güzel. Peki bununla ilgili e, aslında geçtiğimiz e, cumartesiydi galiba. Hı hı. E, modada ortak tasarım atölyesi Skora'da e, bir atölye verdin. Hı hı. Hem doğal boyama yanlış bilmiyorsam evet. hem de yavaş giyin üzerine evet. aslında. Evet. E, yani hani oradaki motivasyonundan da anladığım kadarıyla bunu aslında evet. insanlara aktarma, bu bilgiyi insanlara vermeyip onları motive etme evet. gibi bir gayen de var. Evet. Çünkü hani bir noktada aslında hiç bilmediğimiz ve ya da biliyor olsak da bildiğimizin farkına varmadığımız bir konu ya. Yani hiç kendi kıyafetimizi dikip de işte onu hayatımızın tamamına uyarlayıp artık ben tamamen kendi ürettiğim şeyleri giyineceğim veya işte takacağım demediğimiz bir yerde yaşıyoruz aslında. Hani bu anlamda insanları motive etmen de çok önemli. Bununla ilgili bir bilgi aktarımı sağlıyor musun? Belki bilmiyorum başka atölyeler İzmir'de veya İstanbul'da. Evet bu yazdan beri. İzmir'de şehir merkezinde konakta bir atölye kurdum kendime küçük. İzmir'in en eski mahallelerinden biri Damlacık mahallenin adı. Orada iki katlı bir taş ev buldum. Işte tuttum içini hali yola koydum falan. Şimdi o üst katını dikiş atölyesi alt katına doğal boyama atölyesi olarak düzenledim. Dikiş atölyesinde konuklar diyebilirim. Hı hı. İşte dört günlük bir süre belirliyoruz kendimize. Ve e, bir model seçiyor gelen kişi. Dört gün içinde o modeli dikip kendi diktiği kıyafetiyle atölyeden ayrılıyor. Böyle bir çalışma yapıyorum bu konuyla ilgili. Bir de doğal boyama atölyesi hazır durumda ama onun için henüz bir etkinlik açmadım. Hı hı. Bu, bu ikisine önem veriyorum bu bilgileri aktarmaya. Çünkü ellerimizle bir şey yapmaktan çok uzaklaşmış durumda olduğumuzdan kendimizi yeteneksiz, aciz ve sürekli... ...hazır şeyleri tüketmeye mahkum filan sanıyoruz ama öyle bir şey değil. Yani herkes her şeyi yapabilir. Şikayet de ediyoruz güçtür. bunun aslında evet. bir yandan. Evet. <gülüyor> Şikayet etmek yerine eyleme geçmeyi öneriyorum ben. Bunun için de gerekli ortamı hazırladım. <gülüyor> <gülüyor> İsteyeni bekliyorum yani ben yardımcı olmaya hazırım bu konuda kendi bilgilerimi paylaşarak. Ve gerçekten eminim herkes kendine bir şeyler dikebilir yani kendi dikti kıyafetleri giyebilir. Bu inanılmaz bir yetenek ya da bilgi, hüner filan gerektirmiyor. Hmm, bu ilginç bu evet akıllı Öyle not bir şey bu. Evet aslında. Hayır yani en kötü ihtimalle dikdörtgen kesersiniz. Mesela iki kenarını ve üst iki kenarını birleştirip kollarınızı arasından çıkarırsınız ve bir elbise oluyor. Evet. Yani bu <gülüyor> illa döpiye piyes dikeceğim falan diye bir şey yok. Ya galiba orada işte moda devre moda evet, mantığı evet. devreye i̇şte giriyor değil mi? Çünkü hazır almanızı evet. sizi... İkna etmeye çalışıyorlar çünkü yapamazsınız siz kesinlikle dikemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> evet bu çok değerli bir şey aslında. Bunu sen peki e, sosyal medya kanallarından mı yayıyorsun, nasıl yapıyorsun? Yani ee, bununla ilgilenmek isteyenler veya hı. İzmir'de yaşayıp da evet. seni izah etmek isteyenler e, ne yapacak, ne yapsınlar? Atölyenin bir web sitesi var. E, Nedir o? Damlacik, ile yazıyoruz tabii. No9, e, evin numarası 9 çünkü damlacikno9.com. Oradan işte e, Facebook linki var ya da telefon numarası var, mail adresi var. Oradan ulaşılabilir. E, programı esnek ayarlayabiliyoruz. Atölyenin programını. Birkaç kişi bir araya gelebilir. Yani o kişisine göre değişiyor. O iletişim Hı -hı. halinde ayarlıyoruz durumu Hı -hı. birlikte. Bu şekilde ulaşabilirler. Hı, ne güzel. Peki sen e, sadece kendi yaptığın kıyafetlerimi mi giyiyorsun? Özellikle. Hayır o kadar yani... Şu an üstümde evet kendi diktiğim şeyler var ama <gülüyor> sadece güzel. diyemem yani tabii ki o kadar. Ama çok keyifli diye. bir şey olsa gerek kendi diktiğinle evet. boyadığın evet. bir şeyi. Bir de sen e, bir yerde okumuştum bir e, bir duyurunda mı hatırlamıyorum tam. Renkleri doğadan ödünç alıyorum diyorsun aslında. Bunun yani bu çok hoşuma gitti bu cümle aslında. Bunda tam olarak ne anlatmak istediğini merak ediyorum. Şunu anlatmak istiyorum. Şimdi boyadığım materyal pamuk, oradan başlayabiliriz. Evet mesela. süper. Pamuk bir bitki sonuçta, o bitkiden aldığımız lifleri kumaşa dönüştürüyoruz. Bunu bir kere doğadan aldık zaten. İkincisi bitki ile boyuyorsam gidiyorum topluyorum, yaprağı olabilir, kökü olabilir, çiçeği olabilir. Ondan gerekli şekilde renk verici maddeyi elde ediyorum. Sonra bu ikisini birbirine bağlıyorum. Hı hı. Her ikisini de doğadan almış oluyorum. Hı hı. Ve bu şey... ...çürüyeceği zaman da yine doğaya geri dönecek. Aynı şekilde o pamuk lifi... ...üstündeki renk veren molekülleriyle beraber... ...toprağa karışacak. Ve ben onu belli bir süre için ödünç almış oluyorum. Yani sentetik bir şey yaratıp... ...sonra 500 yıl yok, yok olmayacak... ...bir şekilde kenara... ...atılabilecek bir şey değil. ya yani O mutlaka geri dönecek bir şey doğaya. Hı hı. Bu nedenle bence bu ödünç almak. Evet doğru. Çok güzel açıkladın aslında. Eee... Ben aslında bir de senin işte atölyeye gittiğin zaman veya bir yaratıcı sürece girdiğinde o günün veya günleri muhtemelen tek gün geçmiyordur tabii. <gülüyor> Hatta belki haftaların nasıl geçiyor, nasıl aşamalardan geçiriyorsun diye böyle bir özet almak istiyorum ama... ...öncesinde bir şarkı molamız olacak. Hı hı. Bu şarkıyı da sevgili dinleyenler Özge seçti. Kendisine evet. rica ettim. Sen ister misin anons etme? Tabii ki ilk kez şarkı anons etme zevkini tatmak istiyorum. Bu Şarkı ilk gençlik yıllarımda falan çok dinlediğim bir gruba ait ve kız kardeşlerim gibi falan hissediyorum onun evet. için onu seçtim. Electrelane on parade. Peki dinleyelim o zaman. Merhabalar tekrar. tohumdan nasada ekolojik yaşam programı devam ediyor. Özge'nin hazırlayıp sunduğu şarkıyı dinledik. Ee, ben kendisine bir yaratıcı sürecine girdiğinde e, muhtemelen gerçi hep o şekilde yaşıyorsun ama e, bir günün bir haftanın nasıl geçtiğini sormuştum. E, merakla bekliyorum cevabını. Hmm. Şey değil bir kere işte çok programlıyım. Kesinlikle ödün vermiyorum. Programımdan inanılmaz <gülüyor> prensipliyim diye bir şey yok. Genellikle acı çekiyorum <gülüyor> diyebiliriz. Çünkü sıkıştırıyorum kendimi yani. Im, ya, bilmiyorum o mu motive ediyor beni? Son dakikaya mı Sert çalışıyorum ya yani böyle. Son dakikaya mutlaka yani bu tip işler yapan kime sorsanız bu cevabı alırsınız bu arada. O son dakika bir fenomen yani son dakika mutlaka bir şeyler <gülüyor> kalır. Eee... <gülüyor> um, Günüm, yaratıcı bir günüm nasıl geçiyor diye düşünecek olursam şöyle diyebilirim. Sabah kalktığımda bir beslenme ritüelim var. Onu gerçekleştirmek zorundayım. Çünkü gün boyunca yemek yemeye vakit ayırmayı sevmiyorum. Çok yemem lazım hmm. sabah. Çok böyle güçlü bir kahvaltı ediyorum. Ve o beni akşama kadar hani o tempoda çalışmaya hmm. devam ettirebiliyor. Ee, dikiyor olabilirim ya da boyuyor olabilirim. Hı -hı. dikerken dikme esnasında ya o bir meditasyon Bence her şeyi düşünüyorsunuz Çünkü o sırada ama bir yandan da yaptığınız şeylerle ilişki halinde olmak zorundasınız Çünkü kaçabilir elinizden dikerken yani güzel bir işte el ve zihin koordinasyonu i̇şte düşünceler sakin olmak zorunda yani kontrolden çıkarsa o Makinedeki kontrolü de kaybedebilirsiniz falan. Dün yaşadığın işte arkadaşına yaşadığın problemi belki de düşünmüyor olman gerekiyor onu yaparken. Tabi <gülüyor> ama işte benim zaten hayatımda pek öyle şeyler kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sosyal çevrim filan tamamen geride bıraktığımdan rahatım yani dikerken. Ee, boyarken boyamakın da bambaşka bir şey kendi ait bir doğası var. Onda da acele edemezsin. Onu kendi haline bırakman lazım. Yani şuradan bir beş dakika kurtarayım da daha az iş yapayım falan hmm. olmuyor. Yani o mutlaka bir istemediğim bir sonuçla e, nihayetleniyor. Bu, bu arada yani sözünü kesiyorum ama çok iyi bir mesaj aslında. Güzel bir mesaj yani Doğan'ın... Vakti ve onun evet, aslında yönlendirmesiyle. Ben terbiye bayağı yani. Öyle <gülüyor> <gülüyor> bu konuyu çözmeye çalışıyorum. Hatalar yaptın mı en başta? Tabii tabii ilgili. yani işte acele etmeye çalışmalar ya da mükemmeliyetçi olmaya çalışmalar. istediğin sonucu elde etmek falan. Öyle bir şey yok yani <gülüyor> mutlaka her boyamada bir hata yani tırnak içerisinde söylüyorum. Hata diye bir şey oluyor ama o aslında benim hata olarak gördüğüm bir şey. O kendi doğası hmm. gereği olacak olan şey. O işte öyle yani kendi akışında senin eşlik ettiğin filan bir süreç. Hı hı. Yani dolayısıyla yaratıcı geçirdiğim zamanlar bunlara uyum sağlayarak geçiyor diyebilirim. Peki yani mesela bizimle şu anda dedin ya herkes yapabilir aslında diye hı hı. belki boyama ile ilgili böyle ufak bir tüyo veya bir şey verebilir misin hani? Hiç aklımıza gelmeyen bir bitki mesela işte bilmem ne rengi veriyor o renkle işte şöyle bir ortamda şöyle bir şey boyadığınızda hani ufacık bir şey belki hmm. dinleyenlerimiz evde denemek bile isteyebilirler belki. Evet evde de denenebilir bir şey zaten ben evde deneyerek başladım e zaten, ve evet. mutfakta <gülüyor> bulunan çoğu şey boya aslında. Yani Ne gibi mesela? Soğan kabuğu örneğin. Hmm. O soğan kabukları hep çöpe gider mesela yemek yaparken. Evet. Biriktirsek aslında boya ya da nar kabukları baharatlardan işte zerdeçal. Bunları kaynatmak mı gerekiyor? Tabii. Ee, ısı uygulayarak hı hı. birbirine bağlıyorsunuz yani kumaşla boyayı. Hı hı. Ön işlemleri falan var mı oralara? tabi tabii biliyorum. Bu ayrı bir konu çünkü. Senin 6-7 ayda biriktirdiğim evet. bilgi aslında bu yani. Duramayabilirim ya, anlatmaya başlarsam ama da diyebilirim ki yani doğal boyama evde zevkle ve güzel kokularla yapılabilecek bir şey. Yani mesela en sevdiklerimden bir tanesi ada çayı. Kaynatırken her yer ada çayı kokuyor. Yani çoğu zaten güzel kokuyor. Kötü kokan ya da toksik olan herhangi bir tanesi yok. Soğan kabuğu belki çok güzel kokmayabilir. Hı, evet o biraz soğan kokuyor. Hı. Doğru. <gülüyor> Peki bunları yani akmaması için... ...senin bu aslında ürünlerinde yaptığın kıyafetlerde de böyle bir uyarı var bildiğim Hı -hı. kadarıyla. Zeytinyağlı sabun yanlış Doğa söylüyorsun. Doğal sabunları Doğa yani. Doğal sabunları yani makineye atıp da deterjanla Deterjan yıkamak zaten falan. olayın tamamen ruhuna aykırı bir şey. Evet. Çünkü bunlar e, organik moleküller yani... ...organik yani Hı -hı. en organik şey Hı -hı. bu. Hı -hı. E, bitkinin kendisinden elde ettiğin moleküller. Dolayısıyla... E, Deterjan gibi çok kimyasal bir şeyle çarpıştırırsanız parçalanıyorlar. Yani yok olmaz hemen rengi ama anlamsız yani onu o şekilde yıpratmak. Hı hı. Dolayısıyla doğal sabunla tatlı tatlı temizlemeyi öneriyorum. Peki bu yani boyanın akmaması için kullanılan malzemeler oluyor ya yani kumaşa önceden yapılan bir işlem. Evet. Bu aşama nasıl bir aşama yani doğal bir aşama mı bu da yoksa bir noktada bir kimyasala başvurmak gerekiyor mu illa? kimyasal ama bu öyle toksik bir kimyasal değil. Hı. Yani zaten bitki besini olarak falan kullandığınız şeyler hı hı. bunlar. Hı. Onları uygulayıp sonrasında zaten ya da temas ettiğinizde zehirlenme ihtimali falan yok. Olmayan, anladım. Basit evet. mineraller yani. Evet. Yani aslında tamamen hani hem düşünme süreci hem de bunu eyleme geçirme ve sonrasında bunu insanlarla buluşturma aşaması tamamen doğal bir evet. noktadan geçiyor. Ee, hem doğal hem insanın tamamen kendi emeğiyle yaptığı. Ve doğadan ödünç aldığını doğaya geri verdiği çok vicdanen aslında rahat. günümüzde çok rahat ettiren evet, çok bir durum. <gülüyor> <Değil mi? gülüyor> bir de mesela atık kısmı var. Ha, evet onu soracaktım. En sevdiğim kısımlarından bir tanesi. Nasıl atıklarım. Çünkü onları atıyorum toprağa geri yani bu kadar ha. basit. Demliyorum örneğin adı çayını boyayacağım ya da Hı -hı. soğan kabuğu dedik biraz önce. Onlardan demleme usulüyle boyasını elde ettikten sonra çıkıyorum. Hop, onları da toprağa geri atıyorum. Orada çürüyorlar kendi ne kendilerine. Attığımda bundan ibaret. O yüzden oldukça içim rahat bu konuda. Ne güzel. Ee, şey, peki... Hmm, şu ana kadar... Ki en hani zor bulduğun... E, ...renginden çok hoşlandığın... ...yani bir bitki ağaç... ...işte bilmem ne bitkisi ağaç kabuğu falan ...öyle bir örnek var mı? Unutamadığın yani. İki örneğin var bununla ilgili. Hmm. Bir tanesi... E, Evimin yakınlarında bulmuştum bir ağacın gövdesi zedelenmiş ve böyle kabuğunda bir ekstra kırmızı bir durum oluşmuş muhtemelen zedelendiği için öyle bir tepki vermiş ağaç ben o kısmı aldım zaten kopmak üzereydi sonra gerçekten çok koyu bir kahverengi elde ettim ondan ama o materyali bir daha elde etme şansım yoktu çünkü o ağaç yaralandığı için hmm. o parçayı alabilmiştim o mesela öyle bir hikayem var bir de mavi konusu var. Mavi için e, uzun araştırmalar yaptım. Indigo denen e, bir bitkiden elde ediliyor. E, ve bu Türkiye'de satın aldıklarım indigo diye satıp indigo olmayan şeylermiş. <gülüyor> satın aldın. Evet, yani aktardan almıştım. Bu arada aktarlardan bulabilirsiniz zaten hı hı. doğal boy olarak kullanacak çoğu şeyi. Hı hı. Çünkü onu da şöyle açıklayabilirim. Doğal boya dediğimiz şey aslında bitkinin bünyesinde bitkinin çeşitli amaçlarla kullandığı metabolik bileşikler. Yani aynı zamanda antiseptik oluyor bunlar ya da işte vesaire vesaire. Yani bizim de zaten çay olarak falan kullandığımız şeyler ya da merhemlerde kullandığımız <gülüyor> şeyleri ben boya olarak kullanıyorum. Çünkü renkli de oluyor kimisi. Ee, i̇ndigo konusunda epey zorlandım. Sonunda bunu yurt dışından bulmak zorunda kaldım. Yani epey zorlandım derken aylardan bahsediyorum. Hmm. Anne de ne olmuyor bu deniyorum. Yine olmadı yine yanlış. Hayır falan. Meğer aldığım şey olması gereken şey değilmiş. Çok yormuştu beni mavi. Mavi zaten ayrı bir dünya. Onun bütün mekanizması falan da farklı. Hmm. Evet. Ayrı bir konu. <gülüyor> <Oraya girin gülüyor> ben. Şu anda o zaman maviyle e, kullanıyor musun hala? Tabii. Çünkü ha. buldum gerçeğini ve artık, artık kullanabiliyorum edebiliyorum Maviyi ama çok uzun bir süre elde edememiştim. Anladım. Ee, bu ürünlerini, kıyafetlerine ulaşmak isteyenler Satsuma evet. diye ararlarsa bulurlar herhalde. Emin değilim çünkü aralarda tire var. Ha Onu sat belirtelim. Sumayı, evet hecelerine bölüp sat-su-ma.com şeklinde tamam. ulaşabilirler. süper. Ee, Özge çok teşekkür ederim. Yani ben senin... Motive ettiğini de düşünüyorum aslında insanları. Ben şu an çok motive oldum. Eve gidip <gülüyor> bir bulduğum kumaşla kendime bir şey dikmek istiyorum. Bununla ilgili de gerçekten hani eğitimini alma, eğitim almak değil aslında söylediğine göre yani. Belki birkaç trik öğrenmek evet. üzerine ve bununla ilgili de istekli olmak Hı -hı. da bitiyor iş. Ve korkmamak. Ve korkmamak evet çok ön yargıları yıkmak Hı -hı. gerekiyor. Ee, ...söylemek istediğim bir şey var mı? Ekstra belirtmek istediğin... Teşekkür ...söylediğim ederim. zaten Daha aslında... Için. ...bir sürü şey. Çok teşekkürler. Ee, ben son olarak... ...bu kadar organik maddelerden bahsetmişken... ...bir de e, organik... ...pazarlarımızdan bahsedelim. Buğdayın... ...organik pazarları... ...yüzde yüz ekolojik pazarlar. Cuma günü... ...Bakırköy'de kuruluyor. Cumartesi Şişli Feriköy'de... ...Pazar, Kartal ve Küçükçekmece'de... E, ...gidip, bulup... ...alışverişinizi yapabilirsiniz... Çok teşekkürler tekrar Özge. Konuk o, evet. konuğum olduğun için. E, haftaya görüşmek üzere dinleyenler hoşça kalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayıp sunanlar schon an der Melek Nurdudu ve Bora Kabade. Açık Radyo program destekçisi olun